Buongiorno Ankara. Pepper Jam gourmet Pisa'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Buon appetito tutti. Modern sabahlar. modern sabahlar. Modern Sabahlar. Modern e, Sabahlar. Radyo Tuvarası'na Modern Sabahlar'dan hepinize günaydın sevgili salon severler. Perşembe sabahında karşınızdayız. Oktay Demirci ile birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Günaydın. Macera dolu bir perşembe sabahı olacak gibi. 16 Ekim 2014 Çünkü, perşembe doğru. Evet stüdyoda Fahir'in kahvesini görüyorum. Sandalyesinde bırakılmış bir karanfil görüyorum ama kendi ortalarda yok derken işte sevgili dinleyiciler Oba! canlı yayın sürprizlere gebe her zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor ve aniden hatta aniden karşımıza çıkıveriyor değil mi? Evet aniden her şey No. Bir bakıyoruz yine ha. bir sürpriz. evet sürprizler. Mikrofonum kapalı. Mikrofonum kapalı. Kulaklığım. Ama yine de gönülden konuştuğu için yüreğimin sesi bir şekilde herkese ulaşıyor. ulaştı. Evet. Ne kadar güzel. Vallahi çok güzel bir gün. Hepinize şurup gibi bir gün dilekleriyle başlıyoruz. Gündemizi. o da gözler e şey kıvamına gelmiş. Şöyle bakıyorum bir şey aralığı bir say, parmak aralığı. say yolunu mu? Kedi, kedi gözü. Kedi gözü dediğimiz kedi gözü kıvamına gelmiş Oktay. Merkür geri gidiyor abi. Şimdi bugünlerde herkes fark ediyor mu bilmiyorum. Birileri fark ediyor. Bizleri hiç fark etmeden bir fark ediyorum da Merkür'ü takip edemiyoruz Oktay. İşten güçten Merkür'ü mü takip ediyoruz? Yani artık bu Merkür'ün geri gitmesi de bir yalan bir şey oldu. Yani tamam, hakikaten... Ne zaman ileri gidiyor bu Venüs? Yerine geliyor. Geri i̇leri gitmediği zaman bu. bizim için kâr galiba. Yani. Yerine geliyor. Geri yani. geri gidip tam Trot'un yerine mi geliyor? eşeğimizi kaybediyoruz. Pardon, Merkürümüzü kaybediyoruz. Ondan sonra yerine gelince seviniyoruz. İleri gitmesini bugüne kadar gören yok. Hakikaten yok. Ben de hiç duymadım. Merkür ileri gidiyor. Bu arada her şey yolunda olacak falan duymadım. Ne olacak Oktay? Geri geri gidince... Merkür'ün geri demesi e, Hayır, şimdi 4 Ekim'den değil. beri Akrep burcuna Merkür geriliyor Akrep burcunda. E, usul usul. Ee, zor bir ay olacağını söylüyor ee, uzmanlar. Ne uzmanı olduğunu sizin takdirinize bırakıyorum. Arkeoloji uzmanı. Değil. Bir yaklaşık, iki yaklaşık, üç yaklaşık sonuç olabilir. Ne uzmanı olabilir? Astroloji uzmanı Aman, olabilir değil hep, mi? Hep karıştırıyorum ben arkeoloji ile astrolojiyi. Bir tanesi gök... Gök bir tanesi bir yer, yer altı. Yer altı. <gülüyor> i̇şte hangisi hangisi bazen insanlar karıştırıyor ya... Karışlı. Onu acaba kolay bir yolu var mı? O da bir şey yapabilirsin. O da herhalde çalışacaksın ve öğreneceksin. Bir, <gülüyor> bir kolay yolu yol varsa. Ya, şey ya yazarsan aklında kalır. İşte Türkçede öğrenirken hani şeyleri yaparken neydi senin aklında? PTK mı? EPTK'deki o e, PTK vardı. Pıstıkçı pıstıkçı şahap pıstıkçı şahap. falan. Öyle bir bir şey olsa bizim de böyle bir kafamızda yer etse. Tamam işte fıstıkçı hmm. şahap, arkeoloji şey olsun. olsun, peçeteka, peçetak da şey olsun. Ee, astroloji olsun, hmm. tamam. Ee, tamam mı? Anladıysanız, Anladım. öğrendiyseniz Anladım, evet. Ekim ayında neler bekliyor insanları? Bir, dört madde olarak e, ben... Lütfen. bu akşam yani. saat akşam saat 7.30'dan 11'e kadar bunu notlarımı aldım. İsterseniz o Maddelere ayırman çok güzel olmuş Oktay çünkü daha kolay aklımızda kalacak. Teşekkür ederim. E, Ekim ayında gündem herkes için zor olacak bu bir... İkincisi şaşırtıcı sürprizlerle dolu olacak. Bu iki, bu iki. Ee, bir diğeri inanılmaz hızlı geçecek. Aa ne zaman geldik Ekim, Ekim ayının sonuna diye böyle zaten Ekim'e kadar olmalısın. diyorduk bak zaten evet. yarıladık. Yarıladık. Yarıladık. Şimdi bunun farkında olalım. Bir 15 gün sonra aa, aa, falan filan olmasın Demeyelim. hiç kimse. Evet. Ve son olarak da yüzleşmeli olacak. Yüzleşmeler bizi Onu bekliyor. Onu ben anlayamadım tam olarak. Neyle neyi yüzleşeceğiz? Valla şey. Işte Face diyor yani. Pek çok sorunla, pek çok problemle, pek çok e, kişiyle yüzleşeceksin. Ama bu yüzleşmelerde ne olacak böyle bir tadın, rahat, tadın. rahata erilmeyecek. Karşı ya böyle taraf şey. için de Merkür geri gittiği için yani aslında böyle bir dezavantaj o yok. O zaman Merkür herkese geri gidiyor. Sadece kontrat yapmayın gidiyor? diyorlar mesela ya. Hiç kontrat yapmayın bu, bu tarihlerde diyen uzman var. Uzman dedin. Astrolog mu? Canınız yanak Arkeolog. Mı diyor? Aman. Astro astrolog. Peçetek, arkeolog. Arke evet. arkeolog. Doğru. Ee, kesinlikle demiş birilerine sözler vermeyin. Bekleyin demiş. Büyük işlere girmeyin demiş bu ay demiş. Kasım ayına kadar bekle. Ben gireceğim demiş. Bunu yazan efendim. Demiş. Ben gireyim demiş. Ondan sonra bir siz girin demiş. Böyle bir şey olmuş. biraz da alıştık dediğim gibi ya Merkürün geri gitmesine. Ben, ben vallahi, vallahi ben 42 yaşındayım. Her gün geri gitmiyorum. Evet ya yani ben şimdi gücümü ayarlar de merkür'e zaten artık düşünmüyorum. Hep geri gittiğini bilerek yapıyorum şimdi. Hiç geri gitmeyecekmiş gibi hareket ediyorum. Hep geri gidecekmiş ya, hep hareket gibi, hareket hareket plan, yapıyorum. gibi plan yapıyorum. Yani yarın öyle şey işte. O şekilde bir şekilde yapıyoruz o Ama kadar. Ama iletişim olacak, yüzleşme olacak mesela küslerin barışacağı bir döngüsü. Ah dargınların bu. barıştığı bir ay. Aysa... Bayram geç... bayram işte. Bayram doğru gerçi bayramdı değil mi ayın başında? bu, bu, bu da arkeoloji aman astroloji bayramı. Sessizlik. sessizlik oldu. Yok Acaba yanlış <gülüyor> mıydı? Yani tarih, daha ben. Ben şu anda tarihleri kontrol ediyorum. Bir de biz bir bakalım kontrol ediyoruz. Bir sürü şey biz artık özel günleri pas geçmeye başladık. Bugün özel gündür, ne günüdür? Bugün işte 16 Ekim e, dünya falanca günüdür diye şeyse... Hiç haberimiz Ben artık oldu. onları hep kontrol ediyorum yani. E, dünya astrologlar günüdür falandır, filandır. Hepsine bakıyorum ki bir şey yapmayalım. Yarın öbür gün başımıza iş açılmasın. Neyse herhangi bir veriye ulaşılamadı bugüne dair ama eğer şey varsa da bizim bilgimiz yok sizin bilginiz varsa da bize de ulaştırabilirsiniz öyle bugün bu günüdür falandır diye. Oktay Bey bıyık yorumları ne oldu birazcık ondan bahsedin yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Vallahi bıyık yorumları e, genelleyecek olursak e, beğendi insanlar sevdiklerim e, sevmediklerim beğenmedi. Benim. <gülüyor> <gülüyor> yok bir e, gelir olarak değil. Şey değinildim. dediler mi? Ay hiç olmamış. Tabii ilk, Yok öyle o kadar net hiç olmamıştı ya kimse olmadı da bir değiş olmuş falan diyenler oldu. Onlar da, değişik olmuş dedin zaten bu şekilde bıyığı olan kaç tane bıyık sakal kombinasyonu. Bu işte değişik başka bir şey ya faiz Yani kötü de değil gerçekten değişik anlamında da kullanılmıyor değişik. Evet. Yani öyle bir öyle bir bir şey söyleyemediği zaman. Memnunsun Hemen daha adam. ilk günler randımanı aldım ben. Aa iyi. Yani normalde İyi mi? İyi yani randıman alman iyi. <gülüyor> yani normalde mesela ben oturduğum zaman mesela ne yiyoruz? Ne yiyoruz? Mesela bir şey, bir, bir şey hamburger yiyoruz mesela. Hı hı. Altı peçeteden aşağıya kalkmazdım biliyorsun hamburgerle beraber. O bize Doğru. belki hemen kal. Evet. Beş en kötü beş peçete. Yani 6 peçeteyi bulur düzgün yediysen 5 peçete Sakallar çünkü zaten başlı başına 3 peçeteyi 4 peçeteyi sakalları Sakalı temizlemek için bu normal peçete Uslak mendilleri Saymıyor. Tabi bu normal peçete Sırf ziyandı nokta İnanır mısın bir peçeteyle dün koca pizzayı yedim ya Allah'ım bugünlerde bize gösterdiğin Yani böyle hemen mi etkisini alır yani insan yani. ya Allah, Allah. Yani. yani Allah Allah <gülüyor> Görüyorsunuz sevmediğinizler. Bugün nerede var arkadaşlarımda çok şaşırdım. Göz yaşlarım şu anda valla dışarı akacak birazdan. Hep içime akıttığım için biraz ben onu dışarı. Ben kaç defa yağlı ağızla dolaştım ya. Bütün peçetelerimi oktaya vermekten. Diğine. Evet. Çünkü bizim de günlük istiyemiyoruz var daha Kimseden fazlasını. Biz sende istemiyoruz. Çünkü ya. o zaman oktay mağdur durma düşecek. Yağlı sakalla dolaşmaktan daha iyi yağlı ağızla dolaşmak. Ama yani. anılar kalmadı tabi. Aa geçen gün pizza yemiştim falan gibi şöyle bir sakalın tadına bakınca. Evet, sen hep temiz mi tutuyordum? Bilmiyorum ama temiz tuttuğuma inanıyordum. inanıyordu. İnaniyordu. Ama yani içinde ama anılar ne bu... tabii kapalı kutu. Yaşanmış şeyler. İçinde ne olduğunu... kalıyordu. İçinde ne olduğunu bilemezsin. Yani böyle bir ilini daldırman lazım. Oraya da bir kürdan kurcalana. sokman lazım. Bir kurcalaman lazım. Tabii bir şeyler Ay. falan böyle bir. O kötü günler o kara lazım. günler geride kaldı oktay. Yani hemen faydasını gördüm ben. O yüzden. İyi mi oldu, iyi oldu falan. İyi oldu. İyi oldu. Şüphesiz ki. E hadi o zaman şey yapalım da ne yapalım Ege Bey? Ne yapalım? İsterseniz bir haber alalım yoksa isterseniz ben şey o zaman güzel haber vereyim. İzmir'e kardeş geldi. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan Asya fili Begümcan'ın 2011'de dünyaya getirdiği İzmir Türkiye'de doğan ilk fil olmuştu. Begüm Can 21 ay sonra e, yani daha doğrusu 21 ay süren gebeliğin ardından ikinci yavrusunu yani afiyet olsun. Bayağı üreğişli bir fil aldık abi. Çatır, çatır çatır İzmir. E mümbit iklim, bereketli Doğru. topraklar, o mendere sovaları, o falanlar filanlar. Allah! Serbest dolaşan fil bir e, de bu. E, Tabii geliyorlar. Önce Begüm Can hemen akabinde de 102 kilogramlık e, dişi yavriyeğiniz isim konmadı eğer arzu ederseniz. E, kader, şimdi, kader, kader olmaz canım. Begümcan koymuş. Kardeşinin adı Begümcan. İkincisi kader mi olur? Ee, kardeşinin adı İzmir ya. Ha İzmir. yok bir dakika. Filin adı mı Begümcan? Filin adı Begümcan. Ha, Begümcan. Ana adı Begümcan. Ee, yavrusunun adı İzmir. Ee, öbürsünün adı da kadermiş. Pardon da öbür erkek filden hiç bahsedilmiyor babadan. Baba biraz hayırsız çıktı. Babayı nereden buluyorlar yani nasıl böyle şey? Damızlık filmi var Türkiye'nin. Damızlık fil diye bir şey ben. Yani düşünmek dahi istemiyorum öyle söyleyeyim. Damız damız damız damız damız damız damız, damız, damız, damız diye gezen bir Damızlık fil. olsun olmasın öyle bir fil düşünmen lazım. Yeni bir fil dünyaya geldi. Yani bir sahip. fil var ama bu Senin fil. düşünmek istemediğin şey ne biliyorum ben bir ama bunlar 21 ay. Çünkü. Yani gebelik üstüne gebelik. Fillerde Kaç de, anneyi yıpratır. 21 ay gebelik. Yani 21 ay gebelik sonra da böyle benim belgesellerden izlediğim kadarıyla yavru fil annesinin ayağının dibinde... Yedi buçuk sene mi? On sene mi? Öyle bir şey dolanıyor. Takaliy, <gülüyor> sanki senin yavrun senin ayağın altında kaç sene takalıyor? Yani helalle hoş. Olsun. Öyle tabii ki yani öyle yavru sonuçta. Ama doğadan bildiğimiz iki hafta sonra annesini parçalayan vahşi hayvanlar. Bu filler başka. <gülüyor> Bu filler başka. Bir tane mi oluyor acaba filin yavrusu? Tek mi? Hı -hı. Yani 21 bir... ay herhalde bir, bir de 120 kilo doğduğu için. Vallahi olsun Ege yani kaplanlar falan da aslanlar kaplanlar bir şeyler falan Aman onlar Onlardı. el kadar doğruyor Oktay <gülüyor> 100 kiloluk diyorum sana. Onu Ege dedi de yani e, o doğru olabilir 100. tamam yani, yani sen, bir batında senin, o da kendine göre bir hali yer öyle düşün. Eski zamanların gibi düşün. Ee, da, şey gibi düşün daha doğrusu. Ev gibi düşünmeye ya da. Tek fil doğduğunda haber oluyorsa çift fil doğduğunda gündem olur? değişmesi lazım mı? Valla fillerde ikiz, ikiz durum rastlanıyor mu oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama üst üste gebelik ki Begümcan'ın da yıprattı tabii bir taraftan emziriyor ya haliyle. Onlarda çünkü emzirme süresi 8-9 yıla kadar çıkıyor. Ee, bakalım hayırlısı ee, İzmirimize bir şey çünkü yıllarca bir fili vardı İzmirimizin evet. yani İzmirimizin derken fil yavru fil İzmir'den Bahadır Bahadır'dır erkek fil benim, benim çocukluğum erkek fille geçti ne bir hamilelik ne bir doğum evet, ama bak böyle Begümcanın gelmesiyle beraber patır patır adeta şey Asya'ya döndürdü yakında İzmir sokaklarında fillerle fillerle pis... hakikaten Hindistan gibi olacak çok güzel valla ben <gülüyor> yani şey de uygun. İklimi de uygun. İklim mi? Kordon da mordon da. Of. Of. Orada hala faytonla dolaşıldı. Ya diyorum. ne faytonu ya? Koy fili orada. Yani tabii ben fillerinde ulaşım aracı olarak kullanılmasına biraz karşıyım. Ben de savaş aracı olarak kullanılmasına karşıyım. 1402'yi hatırlatmak isterim size. Ben, ben de, şöyle, ben de oh, yani savaşa karşıyım. Timur'un fillerini gördükleri zaman nasıl şaşırdı bizimkiler. Ama ben, onlar Ankara Ovası'na giremediler. Neden giremediler o iklim zaman? İklimin Hayır, o zaman bizim şu andaki Esenboğa oradan gelir. Asan Buga'dan gelir. Asambuga'dan gelir. Oralar hep anlatır mısın? evet. Ne zaman, zaman orası tebessüm şehri oldu? İlk orada işte Timur fillere Hı. yol açmak için <gülüyor> ki, ağaç kesimi giriyor. Böyle. Tır, tır tır tır girince <gülüyor> diye gülmüş. O mu? yok. Yukarıdan bir bakıyorsun ilk smiley face dediğimiz şey Zaten Haa. o zamandan Görüntü olarak mı öyle Tabii tebessüm şehri? Tabi, tebessüm şehri. Tepeden hiç... bakınca orada evet. gülen bir adam çıkmış. Evet. Yanlış Ağaç öğreniyoruz tarihi evet. ya. Ben hep öyle tıslayan bir adam diye düşünüyordum. Ya. Yok ya, tarihi bir de benden öğrenin. Vay be ne kadar güzel. Biz sayesinde böyle yoldan şey yapamadım falan. Her Büyük şeyin lafı. sebebini bilince daha anlamlı oluyor. Bir daha böyle havaalan yolunda tebessüm şehrinden geçerken... ...kesilmiş ağaçları ve Timur'un fillerini düşüneceğim. Tamam. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Eskimelim bu şarkım Modern Sabahlar devam ediyor. 8.33 oldu saatimiz Perşembe sabahında. iyi kalpli insanlar bir kez daha günaydın diyoruz. Ve günün gazeteleri için diye sayfa sayfa ilmek ilmek ördüğümüz maceraya devam ediyoruz. Buyursun efendim ne oldu ne bitti espriler şakalar hangi noktaya ilerledi? En hayırlı kardeş. En, en hayırlı kardeş, kardeş Deniz Kayacan. Bir dakika canım benim de 3 kardeşim var. Şimdi, Nilgün Demirci. Aklına gelseydi o zaman. Daha... Hayır, ben sahne, hiçbirini birbirinden ayıramam. Sahne soyadını kullanıyoruz değil mi? Evet tabii. Nilgün Demirci. <gülüyor> Nilgün Sen de şey yap hayır. Neyi? Ama senin 3 tane kardeşin üç tane var. 3 tane hangi birini bir seçeyim? Bir tanesini seçeceksin. Bir parmağın bir, bir parmağını <gülüyor> kesecek olsan hangisini kesersin? 5 Beş parmağın beşi 1 mi? 1 mi oradan Et tırnaktan ayrılır mı? Isız aşın kaldı mı? Ee, Hangi acımas? En az acır onu düşün. En az, ya şimdi Herhalde küçük parmak küçük mı? En parmak. Ya? Bana da öyle mantıklı geliyor. Ya öyle değil, o zaman Hatta şey. Geçen gün ben bir film seyrettim Adam böyle kötü adam, diğer kötü adam'a şey diyordu, sadakatini göstermek için işte ısırarak parmağını kopar diyordu. Adam baş parmaktan başladı, ben deyim. Şey, baş Çalma, saçma hayat ay diye düşünüyorum. Acaba öyle var. bir şey var mı? En az en az acı diye bir şey var mı ya? Yine tabii büyük, yani yüksek Hepsi ihtimalle acı çok acı. çok acı çekersin de. Yani hangisi acaba? Şöyle kontrol edelim. Bir tanesi Ben hangisi genelde bu tür ortamlarda bulunmamayı tercih ediyorum. Böyle hani yani billahi bir parmağ. Hayır belli olmaz işte. Yani böyle bir sohbet yürür gider... Çünkü sonra sen ısırarak parmak koparmaya gittiğinde hazırlıklı olman lazım. Senin şey lafını da senin önüne getirler o zaman. Hayır 5 Beş parmağın 5'i 1 değil diyordun. Hadi bakalım o zaman göster hangisi en az acıyacaksa onu ısır. Ki bu laf ederken ben sana çok düşün demiştim zamanında. <gülüyor> Ay Allah ya vallahi şimdi kendi lafımızda kendi lafımızın Seç altında kal. yüzden 3 kardeşinden bir resmen kendi oyunumla altta kalmak gibi bir şeye geldim yani şu anda. Bak bu lafı söylersen konu tekrar değişir. İyi yani mi? güreş konusunu açarım. Oradan da yürür gideriz. Oyun işte. ayakta başlar zaten <gülüyor> o zaman. <gülüyor> kendi oyununun altta kalırsan. E, otomatikman öyle olması gerekmiyor mu? Adilane olan da bu değil mi? Amerika'nın sen söylemeyeceksin Fahir. Yok söyleyeyim Top ben. Top çeviriyorsun. Ben şey yapmamak için geçiyorum. Amerika Oregonlu... E, Oregonlu Eric Hale. Nerelisiniz? Oregonluyum. Henüz... Hey, biz Oregonlular. Biz... Evet tamam. Bir Küçücük ya. bir çocukken... Loto'dan 1 milyon dolarlık bir ikramiye kazanmış. Ne kadar güzel. Küçücük bir çocukken bizim hiç böyle imkanımız olmadı. Bizim zamanımızda Sportoto vardı. Hiç de şey yapamadım ya. Oynayamadım yani oynatmadılar. Belki ben de küçücük bir çocukken güzel para yapacaktım. 13 artı bir denen şey Sportoto'ydu değil mi? 13 artı 1 diyebilirim. 13 artı 1 tabii. Sportoto. Yani, sportoto'ydu. O var mı hala 13 artı diye O galiba bir şey. hala devam ediyor. Sportoto o kadar zayıf kaldı ki diğer oyunların yanında. Çünkü binasını gördüm ben. Sportoto diye bir bina var. Ya belki adam hobi olarak bina anladığını Sportoto koymuş. <gülüyor> güzel bir bilmiyorum. bina ismi yalnız. Bina olarak yani düşünüyorum. Yani bir de Sportoto ne kadar güzel. Eskiden karnelere Sportoto falan derlerdi. Ya ya hakikaten sıfırlanıyorlar. Sportoto'nun Toto mi? Toto gibi, Toto gibi şey. Karnede notları düşük olanın. Ama orada orada Toto da belki başka bir metafor olarak kullanılmış olabilir. Kaba et anlamında. Hı. Hmm. Toto bu ne de... biçim karne? Toto gibi falan gibi. Ben Toto'yu lotodan <gülüyor> biraz daha şey sıcak bir tabir olarak görüyorum. Loto da böyle yani parayı vurduktan sonra hemen kaçacak He. bir Ama adam. Ama Toto öyle Loto... değil. Yani. Şey. Toto sempatik. sempatik. Loto'da bir şeylik var. Üç kere daha Sinsilik Toto var. dersek tamamen ben anlamını kaybedeceğim. Seni 2014'ün sonuna gelirken Toto diye zaten bu kadar adamı bir arada bulmak mümkün Hakikaten. değil. Hakikaten. Toto deyince başka bir şey çalışıyor. İyicilerimiz çok şanslı yani. Spor Toto deyince benim başka bir şey anlıyorum ben. Biri gelse sport toto dese, Teşekkür spor ederim. Toto. <gülüyor> Ama öteki adam gelse toto dese... Ne diyorsunuz beyefendi derim. Peki mesela bir restorana gittin. Birer spor toto alır mıyız? <gülüyor> ne kadar güzel mesela. <gülüyor> Aa, Eric Hale... Ee, 1 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandığı şeyi Sporto'dan oynamadan önce. Sportoto'dan mı kazanmıştır? Loto'dan mı? Loto'dan. Loto'dan, loto'dan. loto'dan Yurt dışında zaten Toto'yu. Lotoaryadan toto Loto, geliyor herhalde de Toto nereden geliyor? Kerime kökeni işte Totarya. Toto'dan. Totoaryya totaliter sistem. 12 Eylül öncesinde hep işte yeni Türkiye'de sırf Loto. Evet. Ne kadar güzel. Her şey açıklanmış oldu. Tabii tabii. Ee, ben demiş bu ikramiyeyi kardeşimle paylaşacağım demiş. Kardeşim demiş. Daha o da kardeş sen... falan yokken ortada. Ha. Vay be, vay be adam Adam, adam. adam gibi adam. Çocuk gibi, Adam gibi çocuk, vallahi öyle. Ondan sonra, e, sonra birkaç sene sonra kardeşi dünyaya gelmiş. Ama ee, pek umduğu gibi çıkmamış. Queen Hale o da kız mı? Herhalde Queen, Queen, evet. diye. <gülüyor> Niye <gülüyor> Queen Niye yok olsa ya inanıyorsunuz erkek, da? Erkek, erkek. Erkek mi? Erkek tabii canım. He, erkek evladı da Queen ismi birazcık <gülüyor> Evet, bana da bir garip geldi. Hep kız istemişler. King koyacaktık ama kız istediğimizden Queen demiş. İsmim Queen e ama demiş. Para bende demiş. Doğar doğmaz. Bir yavan bebek ya falan demişler. Oregon'un en yavan bebeği seçilmiş. 500 bin dolarla doğmuş olmuş. <gülüyor> Otomatikman hesap olmuş. çok ortada çünkü. Ee, ve yarı yarıya paylaşmış gerçekten. 50, 50. Yarı yarıya hakımı kullanmak istiyorum diyerek Eric Hale. Ve en hayırlı kardeş. Herkese böyle kardeş diye Oregon'da. Valla ben anda... bir kardeşlerimi bugün bir arayayım bir sorayım bakayım bir şey var mı yani. Sizin ha, de böyle de... böyle hayırlı... laf ettiniz mi? Hayır Toto Moto değildir de işte şey demişlerdir zamanda anneme soracağım aslında. Hani bunlardan bir... biri şey dedi mi Eğer benim şeyim olursa yarısı kardeşimin Fahir ben falan sana diye... söyleyeyim mi Türkan Sultan'ın kesin bu konuyla ilgili bir hikayesi vardır Kesin vardır ve ben, Hikaye ben size... değil Anısı kayıtlarda vardır Boş da çevirmez yani bu sorunu Şu anda baya paraya para demeyeceğim gibi geliyor Çünkü çocukken çok sevimliymişim ben Ben doğduktan sonra edilmiş olabilir o laf sen büyük Konuşmuş olabilir misin ilk cümlelerinden Bir tanesinde ne? Abilerine ablanla falan bu tip bir sözü Sen etmiş olsan yani borçlu da çıkma. Bizim aile... Bütün eğitim masraflarını ben karşılayacağım. Hayır, ailede biz, aileden bana bu genetik olarak aktarılan bir şey. E bana aktarıldıysa benim... Birileri A büyük bir biz... laf etti demek. Birileri kesin büyük bir laf etti ve ben şu anda en kötü bir araba falan aldım gibi diye düşünüyorum. En kötü. En son model yerli arabaya garanti gözüyle bakıyorum. Yani babamın ettiği laftır sonuçta yani. <gülüyor> Oktay Bey yani kusura bakmayın. Doğru, ailede o genetik diyoruz yani. Doğru. O zaman Oktay kardeşliği vurgulayan bu haberin için sana teşekkür ediyor. Masum mu Senin için çalışıyor. Masum mu? Masum Kurumuz Gül ve bütün prestij müzik ailesi söylüyor. Hepimiz kardeşiz. Bravo Beyge. Valla çok güzel ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çeşitli şarkılar programımız devam ediyor sevgili sana severler programımızda arada sohbetler de ediyoruz ilginç konuları radyonuza taşıyoruz buyursunlar çok efendim. ayıp oldu Toriye ya vallahi Tori de Toriye ya çok bozulur. oldu Toriye o zaman bir özür borcu ile beraber ona bir noktalı virgül koyalım, Heh, koyalım. virgül koyalım. Toriye virgül koyanlar. <gülüyor> Vallahi bol bol virgülümüzü koyalım ondan sonra bir şekilde telafi ederiz story ile aramızdaki meseleyi. Ya. Sonuçta şahsi meselemiz. Bak çeşit çeşit bağımlılık var demek ki. Google Glass bağımlısı olmuş Amerika'da bir. Ne, ya, ne ara çıktı, çıktı ne ara. Bağımlısı oluyor. Ay, Aynısını Hakikaten. Az... Demek sen benden ki... çok yaşayacaksın. İkimizde öfke yüz demek ki. Hayatımın geri kalan bölümünde asla çıkarmayacağım diyerek e, bir poz vermiş. Hı. Müptezel kim? Bir de çirkin bir şey Google Glass. Glass. <gülüyor> öyle deme ya ben yarın öbür gün gözlük dünyasına gireceğim için. Ee... Google Glass'la mı başlamak istiyorsun? Sen için? Glass dünyasında <gülüyor> giriyorsunuz. Ben Glass dünyasında gireceğim <gülüyor> de Glass'a girince otomatikman Google Glass'a da girmiş oluyoruz. Yok oluyor. sayılmaz ya. Saylanmaz mı? <gülüyor> Yok bu Google Glass. Ee, vallahi duşun altında falan çektirdiği fotoğraflar var bu beyefendinin. E, sizin Robert... bana hediye aldığınız kulaklıkla da duşun altına giriliyor. Hiç ben öyle müptezel durumuna gelmedim daha. O da doğru. Yani Demek dediğim müptezel onun kulaklık... durumun yokmuş senin ya. Çünkü bu bir eğilim yani Bir Google Glass olmasa başka bir şeyle Bana girecek şey mi diyorsun, şey. Lanet olsun hiçbir şeye bağımlı olamıyorsun evet. Yani bu da benim en büyük eksikliğim 31 yaşındaki e, bu asker 2 ay önce gitmiş e, Google Glass'ı almış Bu süre boyunca her gün 18 saat boyunca Hiç çıkarmadan takmış Yatarken Ondan sonra çıkarıyor hesabıma göre. Cihaz elinden alındığında da, bunu kim alıyor bu ya? Karısı. Komutanı falan alıyor herhalde. Karısı, karısı alıyordur. Çıkar şu gözlükleri Çıkar artık de. ne ya? 18 abi. saat günde takılır mı? diye elinden alındığında da agresif ve tedirgin olmuş. Agresif ve tedirgin davranışları. gözü takın ya. Ne güzel sana mülayim bir asker takladı ya. İde Google Glass'la ne yapıldığını da hala bilmiyoruz. şey değil miydi bu? Mesela ben mikrofona bakıyorum, put diye bana mikrofonun fiyatını Ertuğrul söylüyor. Özkök'te falan mı var bu Google Glass kim Yok onun var? kemik çerçeve. O senin Google Glass sannettin Abdullah Gül takmıştı. Pek çok çerçevesi var. O ama takıp çıkarma diye bir denemeli, bir bakarak olalım diye de. Onlar prototipi taktılar, dana kadardı ya. Evet biraz büyük de onun. Şimdi bu adamıklar nasıl? Yok küçük bayağı. Şey normal gözlük, güneş gözlüğü gözlük gibi. standartında evet evet. Tipi şey öyle. Sadece böyle bir e, kenarında böyle bir şey var. Biraz daha kalın ama. kalın gibi. Yani bu tarafı şey tarafı. Ne yapıyorsun Google Glass'la? Mesela Ke Google'da tanı, tanı, tanı, tanıdıklarımız olsaydı söylerlerdi. Aa işte Google'da Google Glass'ta şunlar yapılır, bunlar yapılır falan yapılır falan. Hiç ne tanıdığımızda Google Glass var. Yani ee, normalde yapmadığın bir dolu şeyi yapıyorsun Mesela, Öyle işte baktığın şeyin fiyatını görme gibi Hani yaptığın bazı şeyleri kolaylaştırsa anlayacağım da Dolabı açmana içindekini görmek falan filan gibi böyle bir şeyler Ya da tamam. insanları çıplak göstermek Heh, gibi Çıplak gösteren gözle kaç defa ben para kaptırdım internet oktanlarını. Ve da. alamadım değil mi? Alamadım. Yani alamadım. Aldım bir dolu gözlük var evde hiçbiri de tam anlamıyla çıplak göstermiyor. Ne senin beklentin mesela Fahir? Şimdi yakın zamanda sen gözlük takacaksın ama. Google Glass'tan mı? Beklentin Büyük Oktay. Nedir yani? Mesela bu adamın beklentisini az önce öğrendik. Benim... Dolap kapağını açmadan dolabın içindekileri görmek. Hı. Esas beklentim Google Glass'tan ayda 600-700 lira civarında bir ek gelir. Kira usulü düşünüyor herhalde. O zaman Google Glass alırsın kiraya verirsin abi. O da olabilir. Ya da sana küçük bir daire alalım oradan sen kira gelir. Doğru ya. Google Glass yerine. Bir dükkan mesela iyi bir yerde iyi o zaman bir yerde 600-700 şey lira gibi ciddi bir kirayla bu tezgah da olabilir bak. Bu planın şöyle de bir avantajı var Ege'si'nin için. Hiç Google Glass almana gerek yok. Yani o da bir avantaj. Evet o da tabii Hiç ki. Hiçbir masrafa girmeden masrafa girmiyorsun boşu boşuna. Valla beklentim, fark... beklentim büyük Ben şimdi gözlük dünyasına zaten yabancıyım Yani bu şey de olabilir İşte güneş geldiği zaman beni korusun ee, ha, Şey, şey diyorsun sen Normalde normal cam Güneşe çıktığında Yanında kararsın. E, o kadar gelişmemiştir Google, Google Glass Ben size avatmak istemem ama Benim ilk gözlüğüm öyleydi Ki, Google Glass mıydı ilk gözlüğün Yani o zaman tabi Google Glass denmiyordu İnternetten hava Kolorma durumuna deniyorsun. bakıyor İnternetten hava durumuna e, bulunuyor. Güneş bul kararıyor. Evet e, kararıyor. Beni korusun, kollasın. Yani daha doğrusu benim arkamı toparlasın. birazcık. gözlüğün zaman çok... zamanında internet de yok Atıyorsun bence. O öyle gözlük... gözlük olamaz. Yok o şey internetten diyordu prototipi... o zaman intranet mi, intranet mi öyle bir şey deniyordu. Meteorolojiyle bağlantı kuruyordu. Hmm. Olduğun yeri tespit ediyordu senin. O güneş varsa Güneş olacak mı olmayacak Mesela 15 dakika içinde güneş olacak Hemen La. o zaman şey yapıyordu Önceden gibi. önlemini açık, almak açık lazım Çünkü bulutların arkasından güneş birden insanın bir gözüne geri geri geri geri verir Aman hafazan Allah ne Fax olursun Fax çekiyordu acaba Fax, Fax çeken modeli bir arkadaşımda vardı Benim ha. kullandığımda yoktu da O da, o da güzeldi <gülüyor> ee, mesela giderken trafik durumunu görmek ister misin Fahir sen? İsterim mesela, tabi Bir Eskişehir yoldan mı gideceksin? Çetin'e meşkden mi gideceksin? Tereddütte kaldım. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Arabada. Kullanırken evet. arabayı. Hemen Google Glass. Google? Excuse me Google Glass please hmm. diyeceksin. O yes Türkiye... o da şey diyecek bana. Yes sir diyecek. Efendim diye hitabesi. Ama İngilizce de gelişsin olduğu için o biraz... konuşuyor mu? Şeye mi yazıyor? Ekrana mı? Ekranı Ekranın diyorum. sağ üst veya sol üst köşesinde yazıyormuş. Ben bir de Google Glass şeyi yapıyorsa onu isteyebilirim yani. Bu evet. Terminatör baktığı adam işte kendini savunabilir budur falan filan kimlik eşleşmesi yapıyordu ya. Evet. Faire baktım mesela tik tik tik Fahir gösterdi Facebook sayfasını gösterdi. En son attı Pardon Fahir'in Facebook sayfasını mı gösterdi? Ha. Gösteremez ki. O zaman ben ne yapayım o Google Glass'ı? Çünkü benim böyle bir sayfam yok. Mesela Oktay'a bak görebilir misin? Tık tık tık tık tık. Aradığınız kriterler... Sen de... kayıt dışı diye gösterecek. Sen CIA'nin sanki özel operasyonlarında çalışmışsın. Hiçbir kaydın yok gibi. Yeni bir Google Glass alsan, radyoya gelsen ilk deneyeyim diye geri verirsin. Ha. Hakikaten. Bu kimseye göstermiyor. Kimseye göstermiyor. Kimseye çıplak da göstermiyor Ege. Senin kriterlerine evet, hiç uygun değil. Ve de yani bırak 600-700 lira ek geliri. Cebimden dünya kadar para, para çıkacak. da para çıkacak. O yüzden ama yani bu... Biz hep yani kötü yanlarını konuştuk ama... iyi yanları onda da var. yapan özelliği var. Ne var? Google Oyun mu oynuyoruz? Da. Ne yapıyoruz? Mesela ben bu ara Tuğda oynuyorum. Eğer internet, şey, Google Glass'la onu oynama şansım varsa... ...ben zaten... ...gözümün önünde boncuk dönüyor sürekli ya. Daha iyi oynama şansım var bir de. Aa, bana tavsiyeler de bulunacak. Sen... Şu kareyi yap. Değil. Aşağıda Şu... bak. O yeşil iki noktayı şey yaparsan... ...sarılardan kare yaparsın... ...keyfin yerine gelir gibi. Öyle bir şey var mıymış çoktan? Ney? <gülüyor> Sarılardan kare yapmayı söylüyor muymuş? Bana ee... sarılardan kare yapmayı öğretecek bir şey varsa bugün hazırım. Tabii o, onu, onu zaten söylüyor ya. O, <gülüyor> o en, fix zaten. En Tem donumsuz Google Plus'ta var ya. Baz modelinde diyorsun. Evet bu arada bir yasaklar falan gelmiş zamanında bu Google Glass'a. Ne gibi ya? Ne, ne yapıyormuş? Ne yasak, Toplum içinde kullanamıyoruz gibi. falan gibi mi? Ee, ondan sonra NBA'de falan kullanılmış. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Biz pek bilmiyoruz Adam ya. orada maç yapıyor falan filan. Bir yandan da tır tır şeylere bakıyor? Kedi videosu izliyor. He sinema salonlarında mesela tamamen yasaklanmış. Korsanlık, Çünkü, korsanlık tehlikesi. Korsanlık tehlikesi. Film çekiyor mu? Bak tabii tabii çekiyor. çekiyor Baktığın yeri çekiyor. Çektiğin ne yeri ödetiyor. Demiş. Yani böyle telefonuma bakıyorum mesela. Onu mu çekeceğim? E canım sen de başka yerlere bak. Acık da bize bak. Yani ben mesela şimdi Google Glass'ım olsa dinleyicilerimize mesela bu sabahki yayının videosu diye bir şey kalıplardan uzaklaş bu mikserin üstündeki şeyleri görecek motivasyon şeylerdir. Evet. Oralara evet, bakmayacaksın abi o zaman. Ya da kaydetmeyeceksin. Biraz yerleri, yanıyor mu yerleri. Google Glass'tan diyor. bekleme de biraz kendinden bekle. Biraz Belki de Google değiştir. Glass alınca bir bakış açım değişecek. O e, da olabilir. Tabii. Bir de şöyle bir ben şey var. Ben de boş yerlere bakıyormuşum. At sahibine göre işler. Doğru. Yani. Ama vallahi GPS de yol yardımı ve navigasyon desteği de sağlıyor. Senin navigasyon diyen dilinizi sever muhtari. O ara yerlere gidiyorum hiç şeye ihtiyacım yok benim Ama uzmanlar diyor ya farklı yollardan gidin. Evinize gideceksiniz. Hep aynı yolu kullanmayın. Beyniniz biraz şey yapsın değil mi? orada Google sana diyecek ki Konya yolu üzerinden git şöyle falan filan yap. Sana da bir değişiklik. ha Doğru. Yani biraz daha fazla Belki yakar. başka eve gideceğim saçma sapan wi ama. Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi mi? Wi-Fi. Wi-Fi. Ondan sonra pa şifre. Bluetooth zaten özellikli. Özellik. onu Bluetooth Bir özellikten saymıyorum. Ondan sonra e, navigasyon dedik ve 16. Golight olduğunu da girelim e, <gülüyor> Bu elimdeki Google gulasın. 16. Golight olduğunu söyleyeyim. Bayağı şarkı indirirsin. Fotoğraf çekersin. Ve... Fotoğraf çekerken elini yanına götürüyor musun acaba Google Glass'ta? Yok gözünü kırpıştırarak çekebiliyorsun. Hadi ya. E canım artık. O e sen aslında Google Glass'ı eğer kaş hareketlerini de anlıyorsa... Of. ...herkesten daha yoğun kullanırsın Üst, yani. yani bu Highline modelinde kesin vardır... Bir de gözünü kırpmayla şey yapıyorsa abuk subuk şeylerin fotoğrafını çeker ya. Canım onu da bir ayarı vardır herhalde. Böyle uzun tutacaksın 2 saniye Geliştirilmiş ayarlardan ben onun düğmesini açar veya kapatırım. Ben bir tek açma şeyini biliyorum komutunu. Biz ne? yamuk yamuk fotoğraf çekeceğiz. Fahir kaşlarıyla hep Instagram falan efektler falan filan. <gülüyor> <gülüyor> hiç eline almadın aşağıya. Yani mı güzel oynatıyor olma. Daha doğrusu profesyonelce değil de yani... Dünyadaki en iyi kaş oynatan ilk 10 adamdan biriyimdir belki. Hı hı. Kaşlarla kendini Tabii ifade edebilen. Tabii bunun için hani böyle mizah için değil amacına uygun. Tabii Senden ki, sonraki öyle. 9 adam düşürsün, fire bunu. Yani. Bence sen ilk adamsın. <gülüyor> Teşekkür ediyorum Boş ver bata, niye ilk onu suç. O senin gibi. güzel görüşün ya. Yani Timbalt versiyonu var. Ondan sonra OK Glass diye açılıyor mesela. OK Glass bu siteye OK oynamak için girmiştim diye. Mesela OK oynayacaksın. Oh. OK Glass'ı ben alırım vallahi. Valla bütün kuru yemişçiler OK oynuyor öyle söyleyeyim. Kuruyemişçiler mi? Evet, böyle akşam saatinde git bir kuruyemişçi, orada bilgisayarın başında bir şey yapıyor falan bakıyorsun. Dur abi şurada bir taşıma atayım, geleyim diyor. Sana 200 gram leblebini veriyor. Okay glassı alırım ben. Eğer okay oynama imkanı varsa. En son ne zaman okay oynadınız? Vallahi ben Twitter'a okey sitesi diye girmiştim. <gülüyor> Hiç bugüne kadar daha böyle bir şey görmedim yani. Buradan okay oynanabiliyor mu diye senin meşhur bir tweet'in evet. var ama maalesef cevap hiç yani. en son ne zaman Okey oynadığın konusunda ben bir fikri... hatırlamıyorum en son ne zaman oynadın hiç okay o kadar en son bayramda Bergama'ya gittiniz hiç Okey oynamadınız mı yok mi? oynanmadı yöresel lezzet Bergamadan çıkmadır Okey zaten ilk nasıl parşömen kağıdının mucidi Bergamadır doğru ee... parşömenden önce Okey taşlarına yazılıyordu çünkü ya evet onu biliyorum zaten e, meydanlarda insanlar toplanmış e, parşömen okay kağıtlarını o. düzeltiyorlar ve Okey oynuyorlardı <gülüyorlardı> şenlik olarak parşömeni düşmek için icat ettiler kil ne? tabletlerden o okay taşlarını yapmışlardı. Çünkü Mesela gösterge çıktı. Ne yapacaksın onu? Kile yazamıyorsan hemen parmış şemenin buldular. Hızlıca fıt fıt 2 düştün arkadaşlar. Yer düştü pardon. İlk düştü. yaz bozu yapmak için yaptılar diyorsun. Bu elimde gördüğünüz Google Glass 1500 dolar yalnız. Yalnız ve yalnız 1500 dolar Şu anda e, Türkiye'de satışı yok. Modern sabahlar farkıyla herkes sadece önce, alma, sadece. Şansınız alma şansınız var. Ee, yalnız biraz acele etmeniz lazım. Önümüzdeki 5 dakika içinde stoklarla sınırlı, efendim. Fiyatı düşecek mi bunun? Öyle miydi? Fiyatı düşüyor ve düşecek ilk arayan ama. 300 kişiye. <gülüyor> Yanlış duymadınız. İlk arayan 300 kişiye sadece 400 dolar. Biri de kalkmış. Biri de kalkmış reklama girmiştir. <gülüyor> evet. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modan sabahlar. Çeşitli şarkılar devam ediyor sevgili sana severler. Ben Ege Kayacan arkadaşlarım Fairol 3 ve Oktay Demirci ile birlikte çeşitli şarkılar arasında konuşuyoruz bu oyunda efendim. Ve bundan modan sabahlar diyoruz. diyoruz. en dostlar arasında ee, iki tane büyük dev ee, burada isimlerini zikretmek istiyorum. Fairol 3 ve Oktay Demirci. <gülüyor> of. Ne kadar yaklaşım farkı. sen karar ver Fahir Ama ben tamamlamadım ki Birisi Godzilla öbürü Fahir mi? Birisi Godzilla Fahir Biri Diğeri King Kong Oktay Demirci İki büyük de Yine yaklaşım fark olur King Kong Ege King Kong'la Godzilla'nın kapıştığı film var mıydı? King Kong'la Godzilla'yı kapıştırsa kim alır? Dur bakayım Alien'la Predator kapıştı Terminator'le O çocuk kapıştı Rakiliyle şey kapıştı. Rakiliyle Ivan Drago. Yok abi. <gülüyor> Vallahi kimsenin Yok aklına daha bir dakika. Apollokrit rakip. Yok. Yok abi. Ben var ya direkt King Kong'u görüyorum. Godzilla'nın var ya ağzını burnunu kırar. Godzilla yer bence. Bence Godzilla bizim ekibimize daha sempatik Şimdi, geliyor aslında. King Kong Godzilla yer <gülüyor> Çünkü abi. onun zaten şeyi var, şarkısı var. Ama koşuda King Kong geçer. Fahir şu fire söyler ya. misin? Fire. Çünkü genç kuşak var şarkıyı da bilmiyorlar. İyice daha rahatsız olsunlar. Yani. Rahatsız olsunlar canım. Biz rahatsız olduk da ne oldu ya? Bak bugünlere geldik. Hadi o zaman hep beraber siz de alttan bana eşlik edin. Ben buna katılmıyorum. Son ki. Sadece ritim iki, yaparım. Iki, <gülüyor> Hadi sen ağızla şey yapıyorsun ya. <gülüyor> Dopstep. Dopstep. Dop, dop, dop. dop. King Kong gelse dans etsek King Kong gelse dans etsek King Kong gelsede dans etsek gelse etse. Hepiniz zaten katılmış sayılırsınız. Benim Katıldık, evet vokal doğru. yapmam hiçbir şeyi değiştirmez. Varmış ya 1962 yapımı. Zeynep Hanım teşekkür ederiz. King Kong vs. Godzilla. Varmış, yapmışlar değil mi? Ama orada versus diye geçiyor. Versus yani aslında ee, o biraz dostluk üstüne kurulu bir filmdi. Önce kapışıyorlar sonra dostane bir şekilde dünyayı Tavrumar ediyorlardı. Dünya evine giriyorlardı. <gülüyor> evet yani Godzilla. In... Aslında King Kong hikayesinde o King Kong bir tanede şey yırtıyordu. Neyi? Böyle bir dinozor ama Godzilla dinozor değil değil mi? Oo. Godzilla biraz dinozor gibi bir şey canım. Yani Godzilla dinozor o, değil mi Oktay? Nükleer atıklardan beslenen <gülüyor> bir yaratık değil miydi? Öyle bir şey tam şey sayılmaz. Yani Herkes... olsun diye bir tipe sen dinozor dersin yani sen de yani. King Kong'u daha çok seviyorlar ama ben Godzilla'cıyım galiba kara bir yaratık çünkü eşi benzeri yok dünyada. Kara bir yaratık mı? Evet. Godzilla için hiç böyle bir tanımlama kullanılmadı bugüne Öyle. kadar. Çünkü bir kere kral olarak takılmış efendim işte onun böyle bir kraliyetini yaşamış yani adada. Yerliler falan şey yapmışlar hangi ada işte onu da bilmiyorum. Bir Japon Kong, Japon adası. Godzilla Godzilla diye geçmesinin ee, sebebi ha, King Kong'un diyoruz. Ha King Kong'un adası. King Kong Adası, King Kong Adası. Galapagos gibi bir yer orada işte hiçbir şeyin eşi benzeri yok adada. Hadi Kanarya Adaları. Maldivler, Karayikler Godzilla, Godzilla fıkara yaratık hakikaten Fıkara oldu. ona da gariban ona da sahip çıkmak lazım. İşte garibanın dostu Ege Go Kayacan. Ben hiç Godzilla filmi de seyretmedim o yüzden böyle konuşuyor olabilir Yeni Belki... film var Gojira diye ee, Onu da seyretmedim. Üstelik 3 boyutlu tak gözlüğünü çakır çakır tak klasını. tak Allah valla biliyorsunuz şimdi pek çok özellikler var mesela ben demin sordum mesela koşu olsa hangisi geçer diye hı hı. mesela o tartışmalı ama mesela Gojira'nın yüzebildiğini biliyoruz evet dalma özelliği var Gojira'nın evet King Kong'un bir şey denizlerde biraz şey ama karada Gerçi King Kong da etkili yani karada, karada direk yer ama basması lazım Tabii. mesela kıyılarda çok etkilidir King Kong evet. doğru sahi şeridinde diyoruz evet yani, mesela Antalya Mersin biraz girer biraz mesela biraz ileri gibi Göcek falan o da baya kapağın üstüne geçinceye kadar ki olan şey de disk... çok etkili. Gerçi King Kong'un da acılarla dolu bir hayatı var yani. ya. Var işte tabii canım. Bunlar aslında mı? böyle dev görünümde şeylerin hırpani görünüşlerin küçük altında çok bir garibanlık var. Hep böyle gurbette. Hep, bunlar hep şey için Acaba çirin. ayı mı ya Gojira? Ayı olabilir Oktay. Bence bir... Evet Bana mantıklı geldi şimdi. Kombinasyon ya. Ayıya yakın gibi kombinasyonu. Geliyor, Yani içinde ayı da var, dinozor da var. Efendime söyleyeyim maymun var, o var, bu var. Aklında gelen her şey var. Yok yok ya 41 çeşit hayvan var. Dinleyicilerimize de soralım. Siz karakter olarak kendinizi King Kong'a mı yakın hissediyorsunuz? Godzilla'ya mı yakın hissediyorsunuz diye Oktay istersen karakter. soralım. Hashtag kasalım. <gülüyor> King Kong'cu musunuz Godzilla'cu musunuz diye Telefonumuzda 210-30 sevgili dinleyiciler Ve neden Neden? Evet hakikaten yani. birisini daha yakın hissediyor olabilirsiniz kendinize Birini tutuyor olabilirsiniz Yani ben, sırf biraz primat oldu diye King Kong'a yakın olarak hissedenler vardır Efendim çünkü bir de daha atletik Daha şey böyle daha böyle Efendim ne bileyim falanlı filanlı Ama yani Godzilla biraz böyle Fantastik geliyor yani ben Günaydın efendim pardon özür dilerim Günaydın <gülüyor> Oho. Good morning. Welcome on board. Ben Godzilla'nın da yani korku filmi unsuru olarak kullanılmasına da biraz yani bozuldu. Bozuldu mu yani açıkçası? Yani Sevimli ayı Godzilla diye bir film de olabilirdi. Yani bir sevgi filmi olduğuna inanıyorsun da Godzilla'nın niye korku filmi fantastik korku Bilmem ne olduğunu şey. E i̇şte abi. fevri hareketlerinden dolayı. Oklar. Ama fevri de fevrileştiren hareketler niye hiç sorgulanmıyor Fahir? Evet. Yani sen King Kong'u almışsın getirmişsin 62 yapımındaki filmde King Kong'u almışlar getirmişler Japonya'ya. E Japonya, Godzilla'nın memleketi. E orada ne oluyor? Ondan sonra Hudi bunlar bir ayrı memleket. Doğru, doğru. Günaydın. Günaydın. Uh, günaydın. günaydın. günaydın. İremer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Hmm. Şöyle güzel bir gerinin şöyle İrem Hanım açma gelme. Hmm. Nasılsın nasıl? İyiyiz efendim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiz. Teşekkürler. King Kong mu Godzilla mı? King Kong tabii ki. Neden? Se neden? Neden King Kong? Ya yani bu naif görüntümin altında. Ne? Ne altında? Naif görüntümin altında ha. bir ayı... <gülüyor> Ayı diye hangisi? Doğru. Kocu ayısı vardı. Ha, gocure'ye ondan evet, mı mesafelisiniz? Yani bir ayımsı, gorilimsi evet ha. Yani. yani evet hoşuma gidiyor. Ben yani. anlamadım ama şimdi gocuduyu biz ayıya benziyor ee, King Kong'a da daha gorilla bir, gorilla bir goril için. sınıfına soktuk. Bilmiyorum haddi evet. bize mi ama şimdi siz ikisini birden seçtiniz ve şey ben dediniz. Ben King Kong'u Kong. seçtim. Ya onayif naif görüntünün i̇şte altında diyorsunuz. İrem Hanım diyor ki seveceğim adam goril gibi güçlü ama bir evet. çocuk gibi masum olmalı diyorsunuz galiba. Masum olmalı evet. evet. Öyle bir adam bir bulabildiniz yok. mi İrem Hanım hiç? Have you ever? Buldum buldum. Buldum gidiyorum ama. Gidiyorum da bu arada sizi bayağı bir sürü arayamayacağım. Nereye, Nereye gidiyorsunuz? Kanada'ya gidiyorum. Aaa ne güzel adamın evet. yanında mı? Yana. <gülüyor> evet onun yanında. Peki efendim. Ne kadar gidiyorsunuz? Kanunadan zararsız, 6 saatin ya. denketirim. Yani hem orada uyanmanıza da gerek yok, evet. zaten uyanmış olacaksınız. <gülüyor> Bir bıçak kadar olmayacağım, bilmiyorum nasıl olur Nereye gidiyorsunuz? Kebek. Kebek. Kebek'e gidiyorsunuz. Ne zaman evet. gidiyorsunuz? Ocakta. Ha, ama Ocakta, tanıdığınız da, bir adam değil canım. mi Bu böyle hani tanıdığınız biri değil mi İnternetten tanıştınız, Paranızı ha, şimdi, alacak birisi olmasın size, size şey dedi mi ee, İremcim bana bir 300 dolar gönderirsen Benim burada ben, acil ödemem ben, var falan filan Ayarlanmaları yapıyorum dört buçuk yılda tanıdığım insan yani dört buçuk yılda olmaz. tanıdınız ve artık bir önümüzdeki şeylere bakacağız. King Kong, King Kong'u seçmiş evet. değil mi? Ben evet. doğru anladım değil mi? Sağ olun. efendim. Evet beyefendi evet teşekkür Peki, ederim tamam. görüşmek üzere. Sağ, efendim, sağ olun. Oluruz. Kebek'e selamlar. Kebekli ekbek <gülüyor> esprisini yapmadığınız için size de selamlar. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim. Hakikaten sabahları asabi oluyor bu kız. Evet bir de King Kong'u mazlum gösterdiler bak sanki o adada böyle takılıyordu da insanlar aldı onu köle yaptı bir kız seviyordu vermediler ondan sonra durup dururken onu helikopterlerle savaş uçaklarıyla öldürdüler falan gibi öldürmediler ben... canım ölme yok king kong'un ölümü var mı <gülüyor> King Kong, King Kong, ölümü işte, Kong yaralanıyor derizler. ama öldüğünü göstermiyor filmde. Yaralı King Kong ölü King Kong'dan daha tehlikelidir Fahir. Yaralı Doğru. King Kong'um senden neydi? Ben King Kong'un tamamen bu çekilen filmin Godzilla filmine göre daha çok sevilmesinden dolayı seçildiğini düşünüyorum. Yani Godzilla biraz daha bana şey gibi geliyor. Hoyrat mı? Vefa, vefalı, vefalı, bir vefalı bir hayvan gibi, vefalı. gibi geliyor. Ama yani şöyle söyleyeyim kapışacak olsalar King Kong onun ağzını burnunu Go direkt Go kırar. Affedersin. Gojira'yı Gojira var ya yerden yere çakmasının ötesinde yemin ediyorum Gojira olduğuna pişman eder. Acaba yani, i̇şte o 62 numara yılındaki filmde ne oluyordu? Vallahi. Bana Gojira yer gibi geliyor. Ya Gojira Fata. tamam dişi var mişi var falan filan hada hodo diye geliyor da o hada diye ağzını açtığında laka diye oradan bir tane King Kong ağzının ortasına tekme yirsin ve kendine Sen gelirsin. Sen olan şeyleri düşünüyorsun da esas olmayan şeyleri tabii abi onu bakmak düşün. lazım. Falan. Yani Gojira'nın eyvallahı yok. <Gülüyor> Öyle öyle, şey. öyle de. Psikopat Kimse, ya. psikopat yani. Tam Bildiğim bildiğin. Psikopat. Serbest psikopat. Aa, neyse. <gülüyor> Onu dinleyicilerimiz kendi işlerinde şey yapsınlar. Kime yakınlar, kime yakın değiller, kime uzaklar. Bize faxla bildirsinler Aa, diyoruz. Yani, Şarkılarla evet. türkülerle devam ediyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüzey'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 9.39 saatimiz. Sevgili dinleyiciler bu yayın döneminde aldığımız bir kararla hepimiz kendi Projelerimizi, şahsi işlerimizi modern sabahlar potasında eritmeye karar verdik. Oktay Demirci daha böyle bir haber tartışma programları formatı üstünden gidiyor. Fahir'in biliyorsunuz Ezogel'in hikayeleri var. Benim bir iki denemem oldu. Bugün bir proje daha görücüye evet. çıkacak. Oktay biraz bahset istersen vaktimiz de kısıtlı. Ee, hemen o zaman toparlayayım vaktimiz kısıtlıysa. Bugün aslında ortak bir proje yapacağız sunmak istiyoruz size sevgili dinçler ee, çok çalışıldı üzerinde ya yani diğerleri mesela o kadar çalışılmadı ya da bireysel çalışmalarla gitti bireysel çalışma zaten çok da çalışılmadığı en güzel Empanadas hastaya evet. evet. geçer. geçer İspanyolca su <gülüyor> ee, bu e, programımızda ki e, ismini de ilk defa telaffuz edeceğiz hı hı. programımızın e, ismi Nabız e, değişik olayların ele alındığı ve nabızların tutulduğu e, yerine göre hı hı. nabza hı hı. göre şerbetin Verildi. verildiği ee, çeşitli konuların işlendiği 7'den 70'e o dakika itibariyle radyo dinleyen herkesin keyifle dinleyeceği kendinden bir şeyler bulabileceği, bulabileceği bu. bir e, köşe bir, Ve program bir olarak. Aile programı olarak hayatta bu. ne varsa nabızda o var diyebilir miyiz ortak Onu demiştik evet hayatta ne varsa e, nabızda, nabızda o var olacak e, isterseniz daha fazla meraklandırmayalım ben dinleyici evet, e, evet. kendisi değerlendirsin onu şey var ya ge, oradan gir istersen nabız oraya. promo diye geçiyor hmm. tamam Haftanın siyasi olayları Haftanın siyasi olmayan olayları Haftanın olayları Haftanın en iyi şarkıları Haftanın en iyi olmayan şarkıları Hayata dair her şey Nabızda Nabızda Nabız Evet, merhaba sevgili dostlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da nabızla sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran büyük olay King Kong mu Gojira mı tartışmaları gerçekten bu hafta aldı başını yürüdü. Şu anda Oktay Demirci sosyal medya sorumlumuz Sosyal medya sorumlumuz Oktay Demirci'yi öncelikle tanıtayım. Oktay sen kısaca kendini tanıt. Merhaba sosyal medya sorumlusuyum. Diğer konuklara başarılar ve teşekkürler diliyorum. Abi! Abici, geldi, Abici, benim adım da Abici, Abici. ben bu arkadaştan bu... <gülüyor> tanımıyorum kim kimdi bu arkadaş? Ben komedi yok, tiplemesi olmayacak. Yok ya Nabzimal, sen genel son kararı vereceksin. Ben moderatör gibiyim. gibi. Tipleme olarak tipleme değil abi ya. ondan vazgeçtik yok. ya. Çaycı tiplemesi demediniz mi? Hayır, ya o... kapız olacak ya Nabzimal olacak diye bu nabz dosyasında. Hayır, hayır bir... sonra, sonra ki, vazgeçti Bu abi. da komik olmasın yaptığımız kürşetler dem bu dokumu komedi komedi dün zaten şaka metre yapıldı şaka tamamen metre komedi yapıldı. üstüne yani artık şaka kaldırır tarafı yok programın şaka yani o yüzden şaka espri falan bunlar tamam ben nabzım ha. olarak ne yapacağım peki nabzımal genel değerlendir yani sen artık üst mevki Ya gel yapalım bunu çaycı olarak Hayır hayır ya sen şey şey, şey canım, sen misin? telefonlara bakıyorsun abi tamam işte sen hiç. telefon sorumlusun fair sunucu Fahir dinleyicilerimizden nabız tutuyor. Nabız tutuyorum. Ben Sen telefonla bir şey yapacaksın. Telefonla şey yapıyorsun Twitter'da Çaylar. Şey Çaylar yok çay içmiyoruz. Çayı kaldırdık Programsuz abi mi? Çay yok. Bir daha zaten bir mu daha mutfak tadilatta olduğu için çay falan yok. Poşet çayı içiyoruz. Hep Bence yani. yapalım bunu. Bak. İnsanlar şimdi zaten tartışmalar hararette. Arada <gülüyor> böyle bir komik unsur olarak. Allah biz duralım durmayalım. T Twitter'da e nabız <gülüyor> devam ediyor. Evet Hayır. sosyal medya sorumlumuz e Oktay demiş aktarıyor. Neler oluyor e Twitter'da? E Gojira King Kong tartışması nerelere varıyor? Halk ikiye bölünmüş durumda. Gojiracılar ve e King Kongçular... King kumcuların tabii ki haklı sebepleri var. Gojiracılar da hemen kontratakta atakta bulundular. Biraz bakalım neler oluyor Twitter'da. Ee, çok fazla e, tweet geldi e, her hafta olduğu gibi ki bugün ilk programımız nabızda. Faiz. E, şöyle bir bakıyorum oranlar Gojira'yı e, bir tık önde gösteriyor. E, dinleyicilerimiz Gojira. Iı, taraftarı. <gülüyor> e, Sempatizanın en azından. Evet. E, ve arada kalanlar var. Mesela Emre Bey demiş ki genetik olarak King Kong duygusal olarak Gojira'ya yakın hissediyorum. Ortadayım. Kafam karışık. Emre Bey nabız programının sonunda eminim bir karara varacaksınız. Apücü! Ee, Apücü! Çayları için Apücü! Abi <gülüyor> <gülüyor> e, programımızın bir de böyle kabzamal köşesi var da arkadaş şey olduğu için Ege sen niye kendini verdin şeye ya? Yani sonra en son bir şey olmayacak diye bir son söz söylemedik olacak anladım ben onu. <gülüyor> ya abi, hayır, ol olmayacak, dedik olmayacak dedik ya. Olmayacak, dedik olmayacak ya. diye bir da, şey. Kesin söyledim. ifadelerle abi, bunu. Sen neredeydin o sırada? Altını çizerek, ya, mı gittin? Levaboya gitti. Yani bu şey nabzı bana da sorulmayacak mıydı <gülüyor> şey? Nabzı bana sorulacak. En son sorulacak ya. Sen en sonda söyleyeceğin şeyi en başta söylüyorsun yani. Ben gene en sonda abici diye mi geleceğim. Abucu diye gelmeyece abi. Nabzmalı soruyoruz. En son değerlendirmeleri alıyoruz ve sana dönüyoruz. Ee, ben sosyal medya sorumluluğumuza bir kez daha dönmek istiyorum. Ee, başka kimler neler demiş. Ee, ee, ünlüler de kendi aralarında tartışıyorlar. Ünlüler var. Mesela Serhan da demiş ki... ...düzensiz cinsel hayat sonucu agresifleşen... ...Gocira tabii ki seçimimdir demiş... Bucurandum ben sizi bir cinsel hayatı olduğunu var. ben de şu anda ilk kez öğrendim sizlerle beraber sevgi fetheden bucureciyiz tabii ki demiş Murat e, Bey. Burada hemen aklı gelen soru şu. Buyurun. King Kong'un düzenli cinsel hayatı var mı ve e, King Kong, kim, King Kong'un da tabii bir hayatı var e, duygusal hayatı var e, e, cinsel hayatı e, var cinsel hayatı vardır. Cinsel hayatı çok fazla da girmek istemiyoruz biz yani açıkçası ama merak da ediyor dinleyici e, nedir? Mesela Kremen Hanım demiş ki tatlı sert King Kongçu'yum ben demiş. Ee, ondan sonra e, Ender Bey mesela Gojira'nın davasını daha haklı buluyor. Adamın evine e, yük attınız hayvanlar demiş. Uçkur peşinde New York'u yıkan adamla bir olur mu hiç demiş. Hakikaten uçkur peşinde ama şimdi yani King Kong'u özetlesen karı kız peşindeki bir dev gorilin maceraları diye yaman bir bir <gülüyor> hikayem var. hikayesi olabilir. Evet. Ee, e... Nürojenes demiş ki Godzilla'yı tek geçerim. Katılıyorum Oktay ve Godzilla'ya karşı ayrımcılık var demiş. Yaşadığı zorluklar göz ardı ediliyor. Ee, ondan sonra Kenan Beyciğimiz demiş ki tabii ki Godzilla King Kong tüy döküyor demiş. <gülüyor> evet, e... onun sorunu hepimizin atışım. var. Yani e... şöyle bir baktığımız zaman tamamen hormonal bir hadise, mevsimsel bir dönüşüm. Nasıl erkeklerde? Çünkü burada da Godzilla da erkek değil mi? Yani orada Cinsiyetçi bir yaklaşımda bulunmak istemiyorum Tabii, ama erkek. King Kong'un erkek olduğunu biliyoruz. Gojira'nın e, cinsiyetini bilmiyoruz ya. Gojira'nın cinsiyeti agresif erkek, bir kadın erkek. mı var acaba gojira içinde? Da, gojira'da bir tane Gojira e, erkek diyebiliyorum ben. Bir Gojira erkek ama genel olarak Gojira'lar... bir kadın Gojira'da, dişi da vardır da onu tam şey yapmamış olabiliriz. Yani filmlerde Çünkü mesela... Çünkü belki de bu cinsiyetçi bir şey yani kadının erkeğe değil mi... Ee, yılları içerisinde yani insanlık e, talihi. Nabızda bu var mıydı? Ee, ve, nabızda elleri kaldırma var mıydı? <gülüyor> yani değil mi? Değil mi? <gülüyor> nabzı mal tiplememe bu kadar laf ediyorsun. Ben da. hemen nabzı dönmek istiyorum. Nabzı mal. Ee, o şekilde değil de e, biz üst mevki olarak yani konumunun <gülüyor> hak ettiği şekildeki ağırlık ve vakurlukla ee, sormak istiyorum nedir bu cinsiyetçi midir nedir şey diye konuşmadık siz niye unutuyorsunuz ya her konuşulan konu Nabzımala soracaksınız. sizin köyde var mıydı diye Abi Nabzımala soracağız da Ama o köyün çay, şeyi gibi düşün İleri getirin. önde geleni gibi o şeycisi değil abi, O da köy yani köyde Bütün dünyanın böyle e, Yoğunlaştığı bir hap haline geldi Abi onu konuştuk sonra üstünü çizdiye Fahir O cümlenin üstünü ben de çizdi diye ben Al işte abi orada ben sana ya dedim altını Tam altını üstünü çizdiye Fahir ya <gülüyor> Sen altını. biraz kaydırdın çünkü Fahir orada Adam da haklı <gülüyor> Ben de sevinmiştim yani tam benim tiplememin altı çizildi sen tam çizmeye başlarken başını gördün Fahine'nin. Sonra tam <gülüyor> üstüne gidiyor. İlk başta alttan başladı yanlışlıkla. Ben Sen onu, onu görmedin. Onu yapmıyoruz gördüm. o zaman dedim ben. Ben de yapıyoruz diye. Ha işte Hatta onu yap yapmıyoruz <gülüyor> dediğinizde de biz ne dersek diyelim, <gülüyor> diyelim yapıyoruz diye konuşmamış mı ya öyle bir şey konuşmadık. E, e, kurban olayım ya. Hayır yani. çünkü bu nabzıma malı <gülüyor> sinir olacaktınız ya şu anda. Aslında ben ki, orada onu, bir noktalı virgül koyuyorum. Orada bir abi. noktalı virgül koyuyorum. Hemen sosyal medya sorumumuz Oktay Demirce'ye dönüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani program biraz şu anda nabızdan çıkmaya başladı gibi geldi bana. yani programın, program senin. Yani e, programın ben onu, nabzı yükseldi. Şöyle bakıyoruz. Bak e, mesela, e, mesela Twight'lar demiş ki mesela Yağız Bey demiş ki Gojira hırçın çocuk King Kong aşk adamıydı. Nokta. nokta. Bu kadar. Yani şimdi bunu nasıl nabza uyarlayacaksın? Bunu nabız e, Şöyle yani şöyle anlaşılıyor kadın ve erkeğin binlerce yıllık serüveni sanki değil mi Ege nabzımı al nabzımı al'a soruyoruz. Allah belanı vermesin. En son ama yapacağız demedik mi? Şu anda yani en son tartışmada. Hayır abi, sosyal yap, bulut tartışmayı canım. uzatmayalım sosyal medyaya dönelim dedi Fahir. İstersen... Ben onu okey olarak dedim. İsterseniz düşündüm. bir sonraki nabızda <gülüyor> e, Nabzımal olsun, e, nabzım al... e, nabzım olsun mu olmasın mı nabzını tutalım. Bence de nabzı Bunu hemen bir sonraki programın hashtag'i olarak nabzı mal olsun mu olmasın mı toparlayalım. E, bu tartışmalar daha da sürüp gideceği benzer e, King Kongçular, e, Gociracılar. E, bakalım e, nabız e, nerelere çıkacak. <gülüyor> Haftanın siyasi olayları, haftanın siyasi olmayan olayları, haftanın en komik videoları, hepsi nabızda. Nabız Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern, Sabahlar, Modern Sabahlar'ın son dakikaları. Sevgili dinleyiciler bugün yine binlerce tweet geldi. Bunların bir kısmı e, bizimle ilgili, bizim programa. Diğerleri herkesin kendi şahsi meselesiyle ilgili. Başka bir sürü de hashtagler falan vardı. Onlarla ilgili bir sürü tweet. Oraları yani. da adeta tweet yağdı. <gülüyor> e, bir kısmı da bizim programımızla ilgili. Çok teşekkür ederiz herkese. Bundan sonra bir hashtag kasalım her gün. Her şu gün anda beş. hashtag kasmayan program yok. Bizim hashtagimiz Ve biz bir milyon hashtag sloganıyla... E, o zaman piyasaya çıkıyoruz. İsterseniz 1 milyon hashtag diye bir hashtagimiz olsun. Sabit. Hem böylece rahat kasarız. <gülüyor> <gülüyor> ne demek, ne demek o bilmiyorum ama. yani Ya da şey olabilir. Her, pro, her programda onu şey yapalım. <gülüyor> Aklıma şöyle geldi çünkü öyle hashtagler güzel oluyor. Ne? <gülüyor> hashtag kasıyorum çünkü. Tamam o da olur. Ama bir tanesinde bir şey yapalım. Sabit Bence ana yani. başlık altında toplayalım. 1 milyon hashtag ya yani program başladığımızda merhaba modern Sabahlara hoş geldiniz. Bugünkü hashtag'imiz bu. Hı -hı. Buradan kasıyoruz. Yani yani bazen milyon bir programda bir hashtag Hayır yalnız orada rakamlı mı yoksa işte yazıyla mı, resimle evet. mi yazılacak falan gibi şeyler var. Burada 1 milyon her seferinde aman biri bir olarak falan diye şey yapmıyorum. Bazıları 1 milyon Şimdi diyor. İşte olmazsa yani kullanmıyor 1 milyon diyor. İşte onlar olmazsa çünkü de mesela çok şey var abi. Çünkü şey var. Mi? He, çünkü mü çünkü, çünkü mi? Duku falan filan gibi yani o kasıyorum Zira işte kasiyorum, Zira olabilir, olabilir, o. olabilir, olabilir. Bunlar e, önümüzdeki günler gösterecek, bakacağız. Gojira intikam doludur. Küçükken tuvaleti atılıp üstüne sifon çekilmiştir. King Kong ağır abidir, içinde kötülük yoktur demiş. Sosyal Burhan. E, Sağolsun. Bir bakış açısı olarak. <gülüyor> o da bir bakış açısı. Bizim her türlü bakış açısına saygımız, mesafemiz aynı. Gül Hanım demiş ki e, Gül Yavuz. ikisini de tanımam, yaşasın Charlie. Ne kadar güzel yaklaşmış. Güzel ama Charlie diyerek zaten otomatikman King Kong'çu olduğunu primat dünyasından e, bir manyelini ama veriyor Fay vaktimiz yeter mi bu cümleme bilmiyorum ama King Kong ayrı Charlie, Charlie ayrı Hayır. yetti yetti valla program bitmeden yetti eee Bakalım ya önümüzdeki günlere bakacağız. Bu tartışma bir günlük bir tartışma değil. Ben bir şey fark ettim. Buyurun. Bugüne kadar ben de King Kong'cuymuşum. Ama bu sabah bir şey dürttü. İçgüdü midir bilmiyorum. Yani memeliye yakın olduğumuz için hemen King Kong dedik ama ön yargılarımız var. Ben Ve Go King Kong bir algı operasyonu gibi geliyor bana. Ben Gojiracıyım. Onu en baştan beri söylüyorum. Ee, zamanında King Kong diyenler hesabını versinler. <gülüyor> Şöyle yapacağız. Ee, biraz ben kendi adıma Godzilla'ya eğileceğim derken üstüne seyredeceğim filmlerini seyredeceğim. Godzilla hakkında yazılmış makaleleri okuyacağım. İşin uzun Godzilla zaman. zamanında çıkmış gazeteleri Milli Kütüphane'ye gidip okuyacağım. O önemli <gülüyor> Diyetim var. Vallahi bayağıdır da gitmiyorsun kütüphaneye. <gülüyor> Senin içinde güzel bir değişiklik olacak. Çünkü hep doğum evleri, işte bu işte afyonlu vesaire gibi kavşak noktaları derken Milli Kütüphane hep ihmal, i̇hmal edildi. İhmal edilen yerdi doğru. İhmal edildi. Marucu Sağlık Merkezi'ne giremiyormuş. Daha dur salmıyorlar. Geçmiş, geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Arabada bizi dinliyormuş. Bırakıp gidemiyor. Neden? Çünkü bağlanmadık onu konu bağlanmadı. Ha, konu Doğru. Belki de böyle Konuyu bir şekilde Gün bağlayalım olana. o zaman. Bağlayalım çünkü sağlık önemli. Önce insan diyelim yani sonuçta. Önce insan. Önce sağlık diyelim. Her şeyin başı sağlık. Gojira'sı da King Kong'u da onları sağlıklıyken biz tabii. şey yapıyoruz yani. İkisi Gujir... de sağlıklı Ruh olsun. Ruh sağlığı da. Ruh zaman. sağlığı da tabii ki. O da yani hep ihtimal şey, ihmal edilen bir şey. Yani ee... bu kadar sinirli olmasaydı ben King Kong'un hem inşaat sektöründe hem eğlence sektöründe çok işi olabilir. Mesela çocukları atabilirdi mesela böyle. Elleri büyük ve yumuşak ya hmm. atıp pavada tutabilir Yumuşak olur mu ya Sen hiç onun ellerine dokun mu Hep içi nasır O da doğru çünkü Bütün oradan dal daldan dala Daldan dala, dala. bakımını yapar o sektöre girerse abi Tabi o da doğru Bakımını yapar yani sonuçta... Bakımını derken kremlemek falan Kremler, Şey yapar ee, bir tane ya da eldiven de. kullanır eldiveni aklıma gelen bir şey, bir şey eldiven doğru. kullanması gibi hmm. geliyor ee, çünkü o çünkü oradan oraya tutarken insan yani ağırlık çalışanlara Gerçekten da King bakıyorsun Kong, hep böyle ellerin içi short giydirilir King Kong'da da doğal eldiven gibi bir şey var aslında yani senin dediğin eldiven değil de daha yumuşak bir şey işte elin içini nasırlamayacak yumuşak olsun bebeklerimiz çocuklarımız rahat etsin hep onların konforu için zaten insan ne için var evlat için King Kong <gülüyor> kıyafeti var mıydı? Yok ama işte ona küçük şortlar giydirilebilir Maymun Charlie gibi Maymun Charlie gibi veya bezler Çünkü King Kong'un da bildiğim kadarıyla Gojira'nın da en büyük sıkıntısı Tuvalet Kabahat. terbiyesinin olmaması O boyuttaki bir hayvanın Hayvan mı artık canlının diyeyim evet. Tuvalet terbiyesinin bireyin Tuvalet terbiyesi olmaması Senin benim tuvalet terbiyemin Olmamasından daha büyük sonuçlar doğurur. Doğru boyut anlamında en azından Doğru hashtag gelmiş teklif olarak. <gülüyor> Hashtag teklifi Yağzı Bey demiş ki Ege Oktay Fahir kullansak demiş hashtag Ege. olarak zayıf hashtag ya. Zayıf Ege zayıf. Oktay Fahir çünkü olsa hmm. hadi gene anlayacağım Evet yaz Bey yani fiti içinde hashtag geç Yani sizi bozmak gibi olmasın ama e, hashtaginiz dikkat ettiyseniz saniyesinde kabul görmede görmeyecek de e, teşekkür ediyoruz ama e, düşünmeniz yeter e, beyninize zihninize sağlık Acaba evet. dinleyicilerimiz bize mesaj atarken hashtagli mi aslında gönlüleri geçen bir hashtagle yoldasınlar o da hashtag kasmış sayılıyor muyuz o zaman? Çünkü hashtag kasmaktan birisi ben hashtag kasma ya çabalamak benim için önemli olanı. Yani öyle bir güzel bir şey çıkmasına gerek yok. Yarın haftanın son programını yapacağız. O zaman şey yapalım isterseniz. #hashtag kasmış #hashtag yani bulalım güzel #hashtaglar bulalım. Hı -hı. hı hı. Ondan sonra. Vakti geldikçe azar azar kasarız. Evet. Bu arada yarın program demişken de onun şeyini de verelim. Uzun bir aradan sonra ilk kez e, dinleyicileriyle tekrar buluşacak. Ne buluşacak? Küçük mübaşir buluşacak. Buluşacak. E, bunun da buradan e, şeyini verelim. Küçük mübaşir çünkü hashtag'iyle olmadı şimdi Olmadı abi. Çünkü, çünkü... Sen çünkü çok şey. Zira'yı oturt. <gülüyor> Zira <gülüyor> küçük mübaşir... Eee. Neyse bunlar Susun. işte hepsi yere, yere geldi. Hep, hep, hep yayından olmak. önce konuşmamız o gereken, gereken şeyler. şeyler. Yayında konuşuyoruz o suskunluklar e, anlamsız oluyor dinleyicilerimiz için. King Konko ile Gocirası ile bütün bireyler bizimdir. Bireyler kardeştir önemli olan sağlıklı olmaları deyip bitirebilir, bitirebilir miyiz? miyiz? Sağlık her şeyin başı sağlık diye bitirebilir miyiz? Her şeyin bası sağlık. Sağlık. Bak çünkü. Güzel. Bak yine çünkü. Ya çünkü evet. at çünkü at. Diyorum. Neden? Neden ki? Neden diyorum böyle? O da bir, o da bir taşlık olabilir. Olabilir. Şimdi e, dediniz ya bugünkü programda ne var falan filan diye ben biraz internette bir araştırma yaptım. Evet. E, bugün John Mayer'ın doğum günü. John Mayer kim derseniz. Bu sanatçımız işte. <gülüyor> bu sanatçımız bir sanatçımız. 77 doğumlu sanatçımızı bu güzel şarkısıyla anıyoruz. Çünkü e, hashtagimizde John Mayer'a mutlu yıllar diliyoruz. Mutlu yıllar duyuyorlar. Sağlıklı duyular. sıhhatli, John, John bize Mayer iyi ki. Çünkü. Yani hep beraber nice yaşlara. Sevdiklerinle yaşa çünkü. Adıyla yaşasın diyoruz ve adını tekrar ediyoruz. John, John Mayer. mükemmel bir